Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 64. ayeti etrafında döneceğiz. Tevessül ile ilgili konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Biliyorsunuz Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmakta Nefislerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi. Nisa suresinin 64. ayeti. Ayetin tamamında şöyle diyor, yani bir bölümü, eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resul de onlar için istiğfar etseydi, Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı. ayet Kerime'yi birkaç ayet öncesiyle beraber gösterip iz edatını doğru tercüme ederek vermek sanıyoruz konunun doğru anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Hoşafçı vehmettirmeye çalıştığı manaya daha münasip olur düşüncesiyle ayetin tercümesini nefislerine zulmettikleri zaman sana gelseler şeklinde geniş zamanda vermektedir. Yani şöyle diyelim inşallah ayetin Arapça metnini okuyacağız. Yani burada ayette geçen iz yani bu anlamda Kendisi burada iz edatını, iz yani Türkçe'de iz ama iz edatını kendisi geniş ve gelecek zaman için kullanmış ve bu şekilde ayetin tercümesini yapmıştır. Ayeti daha iyi anlamak için Nisa suresinin 64. ayetini daha iyi anlamak için Önceki ayetlerle beraber okuyup konunun ne olduğunu, Rabbimiz Azze ve Celle'nin kastının ne olduğunu anlamaya çalışalım. Yüce Rabbimiz Nisa suresi 59. ayetten başlayıp konumuzu ilgilendiren 64'e kadar Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta. يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأذيلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أني أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمر أن يكفر به ويريد الشيطان أن يدلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ ثم جاءك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا وتو وتو أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلن من رسول إلا ليطاع بإذن الله وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُ أَنْفُسَهُمْ جَاءُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا Özellikle bu ayetleri Nisa suresi 59. ayetle başlayıp okuduk ve bu ayetlerde Yüce Rabbimizin ne kastettiğini, özellikle Nisa suresi 64. ayette ne kastettiğini ve burada bizim kastettiğimiz iz edatının e, ne olduğunu veya e, hoşafçının bundan ne anlamak istediğini o da ayetin şu bölümüdür. Yani ennehum iz nefislerine zulmettikleri yani eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman manasında izdalamu amfusahum, enfusehum eğer onlar iz zulmettikleri zaman manasında وَاَسْتَغْفَرُ ve وَاَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا Şöyle buyuruyor Rabbimiz, O halde, hoşafçının vehmettirmeye çalıştığı manaya, daha münasip olur düşüncesiyle, ayetin tercümesini, nefislerine zulmettikleri zaman sana gelseler, şeklinde geniş bir anlam veriyor. Yani demek istiyor ki hoşafçı, kim nefsine zulmederse, yani bu ayetin, bu ayetten anladığı, sana gelseler, yani sen onlara istiğfar et diye gelseler, ya da sana gelselerden kasıt, Allah Resulü ve Vesselam'in, hem ölümünde, yani hem sağlığında, hem de vefatından sonra olabileceği manasını vermeye çalışmıştır. Bizler de, bizler de, Burada ayetlerin tamamını, Arapça metnini okuduk Nisa 59'dan başlayarak. Bakınız Rabbimiz ne buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a ve Resul'e itaat edin. Sizden olan yöneticilere de, eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüzde, onu Allah'a ve Resul'üne götürün. Bu sizin için daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiğini iddia edenleri görmedin mi? Onu küfretmeyle emrolundukları halde, tağutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Nisa 59'dan sonra 60. ayette Rabbimiz elem tara... Alem tara illa Ladinizgumun, annem aamen bima unzil eliik, wma unzil min kablik, yuridun an yetahakmu ilat taout. Sana, sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ettiğini iddia edenleri görmedin mi? Onu küfretmeyle emrolundukları em rolundukları halde, yani onu reddetmekle em rolundukları halde taoutun önünde muhakeme olmak istiyorlar. Şeytan da onları uzak bir sapıklıkla saptırmak ister. Ve yuridu şeytanu en yudilhum dalalen Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resule gelin denilince münafıkların senden büs bütün yüz çevirdiklerini görürsün. Ya kendi elleriyle işledikleri yüzünden başlarına bir musibet gelince halleri nice olur. Sonra bir de sana gelerek, biz iyilik ve ara bulmaktan başka bir şey istemedik diye, Allah adına yemin ederler. Onlar, Allah'ın kalplerinde olanı bildiği kimselerdir. Artık onlardan yüz çevir. Onlara öğüt ver, ve kendileri hakkında tesirli söz söyle. 63. ayette de, Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlarla ilgili az önce mealini okuduğum Uleyke'l-lezina ya'lamu'llahu ma fi kulubihim. Allah azze ve celle onların kalplerini bilmektedir. Fa'rid anhum ve'idhhum onlardan yüz çevir ve kul fi enfusihim kavlen baliğa. Onlardan yüz çevir. Onlara öğüt ver ve kendileri hakkında tesirli sözler söyle. Ve nihayet konumuzu ilgilendiren, dikkat ederseniz ayetler münafıklarla ilgili. Yani 59'dan başladık müminlere hitaben. يَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنْ وَاتِعُ اللّٰهَ وَاتِعُ ve وَاُلِ الْاَمْرِ ul minkum Ayetiyle başladık. 60. ayette e, itibaren münafıkların hallerini, tağutun huzurunda muhakeme edilmek istemelerini, Yüce Rabbimiz devam etmekte 60, 61, 62, 63 ve nihayet konumuzla alakalı olan 64. ayet doğrusu bu ayete sığınarak zat ile tevesül edenlerin delil diye getirdikleri ayet. Tabi ayetler birbirine bağlı olarak münafıkların halini ortaya koymaktadır. İmkanı olan kardeşler ellerine bir Kur'an-ı Kerim meali bile olsa, olsa ve oradan takip etseler. Çünkü Yüce Rabbimizin ne kastettiği bizlere e, neyi anlatmak istediği gerçekten e, bir Müslüman için önemli olsa gerek. Ve 64. ayette şöyle devam ediyor Rabbimiz Subhanehu ve Teala وَمَا أَرْسَلْنَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّٰهِ Biz her bir resulü Allah'ın izniyle kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Yani rasuller Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye gönderilmiştir. Velau enhum iz zalemu enfusahum ayetin devamında eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman Ca'ukefestagfirullah vestagferelehumur resul lavecedullah tevvab'er rahima Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi Allah'a istiğfar etseler resul de onlar için bağışlanma isteseydi Allah'ı tevbeleri kabul edici ve merhametli olarak bulurlardı. Ney? Yani onlar Nefislerine zulmettiklerinden ötürü nefislerine zulmettiklerinden ötürü sana gelselerdi yani Nebi Aleyhisselam'a gelselerdi ve Nebi Aleyhisselam da onlar için Allah'a onlar Allah'a istiğfar etseydi ve Resul de onlar için istiğfar etseydi gerçekten Allah'ı tövbeleri kabul edici ve merhametli olarak bulacaklardı Müfessirlerin şeyhi İbn Cerir et Tebri ayetin tefsirini şöyle yapmaktadır. Ayetin tefsirini şöyle yapmaktadır. Allah subhanahu wa taala bununla şöyle demek istemektedir. Bu iki ayette vasıfları anlatılan Allah'ın ve Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın hükmüne çağrılınca büs bütün yüz çeviren münafıklar nefislerine zulmettikleri zaman yani taguta muhakeme olmak isteyip Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın sünnetine çağrıldıkları zaman yüz çevirerek o büyük günahı işlediklerinde sana gelselerdi yani senin hükmüne değil de Vereceği hükümden razı olarak Tağut'un hükmüne başvurunca Ey Muhammed aleyhissalatü vesselam Tevbekar olarak sana gelselerdi Allah'tan günahlarının cezasını bağışlayıp Affetmesini isteselerdi Resul aleyhissalatü vesselam Onlar adına aynı istekte bulunsaydı Allah'ı tevbeleri kabul edici ve merhametli olarak bulurlardı. Yani yüce Rabbimiz yüce Rabbimiz Nisa 64'te haber verdiği gibi münafık biliyorsunuz. Münafık Müslüman görünen kimsedir ancak kalbiyle e, inanmayan, e, özellikle İslam'a ve Müslümanlara düşmanlık eden, bununla beraber Allah ve Resul'ünün hükmünü beğenmeyip taguta başvuran bir müşriği, bir tagutu hakem seçmek isteyen yani Mevzumuz o değil, o yüzden oraya girmiyorum. Yani bir münafıkla, bir Yahudi arasındaki bir e, meseledir bu ayetin e, durumu. E, Taberi bununla ilgili diyor ki, aslında bu ayet diyor, bu ayet, nefsine zulmeden münafıklarla alakalı bir ayettir. Çünkü münafık, Allah ve Resulünün hükmü durduğu halde, e bir tagutun muhakemesiyle mahkeme olmak istemiş. Elem tara ilalldine yazhumun enhum en yekulu amennâ bimâ unzile ileyke ve mâ min kâblik. Sana ve sen sana indirilene inandığını söyleyenleri gördün mü? Yuridun en yetahâkemu ile tagut. Onlar tagutun mahkemesiyle mahkeme olmak istiyorlar. Ve vekad umiru en yekfuru Halbuki onlar bunu inkar etmekle emir olunmuşlardı. Ve yuridu şeytanu en yudillahum dalalen Şeytan da böylelikle onları uzak bir sapıklığa sürüklemek ister. İşte e, Taberi, İmam Taberi rahimeullah'ın dediği gibi burada bu büyük e, hatayı yapan, bu büyük günahı işleyen, ...tağutun muhakemesiyle muhakeme olmak isteyen münafıklarla ilgili Allah azze ve celle eğer nefislerine zulmettikleri zaman yani bu hatayı yaptıkları zaman veya bu ya hatayı yaptıklarından ötürü senin yanına gelip kendileri için istiğfar isteselerdi yani kendileri için istiğfar etselerdi ve senden de kendileri için istiğfar isteselerdi muhakkak ki Allah Subhana ve teale'yi tövbeleri kabul edici ve merhametli olarak bulurlardı diyor Allah subhanehu ve teala. Yani bunu yapsalardı affedileceklerini haber veriyor. Levecedullâhe tevvâben rahime Allah azze ve celle'yi gerçekten tövbeleri kabul edici ve merhametli olarak bulurlardı. <gülüyor> Alleme sa'di ise şöyle demektedir bu ayetle ilgili. Bu şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e gelmek, onun hayatta olmasına özel bir durumdur. Zira siyak buna delalet etmektedir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in istiğfar etmesi sadece hayattayken yapabileceği bir şeydir. Vefatından sonra ise ondan hiçbir şey istenmez, bilakis bu şirktir demekte. Sa'di Teysir-ü Mennan isimli eserinde birinci ciltte 319. sayfada bunu söylüyor. Yani bundan kasıt Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğu, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğu ve e, istiğfar isteyen, yani kendileri için istiğfar dileyen kimseler için bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olması gerektiğini söylüyor. Onun dışında, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünde ondan istiğfar dilemek için onun kabrine gitmek veya onun kabrine gitmeden ondan böyle bir şey istemek gerçekten şirktir demekte. Şeyin dediği gibi hoşafçının dediği gibi burada iz edatından hani ize iz e ize iz geçmiş işte iz her zaman manasını yüklemektedir halbuki sözümüzün başında cevap verdiğimiz gibi bu böyle değildir. O iz e, izi iz edatını e, geniş ve gelecek zaman yani her zaman yani o şöyle bir mana veriyor bu ayete, şöyle bir mana vermekte, eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman sana gelseler, yani o bu gelişi kayıtsız olarak kayıtsız olarak bu gelişin her zaman olabileceğini yani tabiri caizse kıyamete kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a nefislerine her zulmedenin gidebileceğini ve Allah'tan bağışlanma dilemesi gerektiğini ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'den de kendisi için istiğfar istenebileceğini söylemektedir maalesef. Evet. Hem Taberi'den hem Sa'di'den ayetle ilgili e, ne anlaşılması gerektiğini söyledik. Ve yine ikincisi yani bu birinci husustu. İkincisi sahabe Nebi ve Vesselam hayattayken tevbe etmeleri gereken bir şey yaptıklarında ona gelir. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle şöyle yaptım. Benim için istifar ederlerdi. Ed onların adeti olan bu uygulama, münafıklarla aralarındaki farklardan da biriydi. Münafıklara gelin, Allah'ın nebisi sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Aynı Münafikun Suresi. 5. ayette haber verildiği gibi. Dikkat ediniz. Allah Resulü ve Vesselam'a ashabın tavrı şu idi. Herhangi birisi hata yaptığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gelir. Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben şöyle bir hata yaptım. Benim için istiğfar et derdi. Bu onların adetiydi. Ancak Münafıklar, münafıkların onlardan farkı ise şuydu: Allah'ın nebisine geliniz. Sizin için mağfiret dilesin denildiği zaman, başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Yani bundan hoşlanmazlardı. Allah Resulü ve Vesselam kendilerine, istiğfar etmesi için onun yanına gitmezlerdi. Birileri onları buna davet edecek olsa hemen büyüklük taslar sanki buna muhtaç değilmiş gibi kalplerindeki kini ve nefreti ortaya çıkartır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in kendilerine şefaatçi olmasına yani kendileri için istiğfar etmesine razı göz, göz irazı olmazlardı ve hemen büsbütün uzaklaşırlardı. Allah Resulü ve Vesselam'a bu konuda gelenler Allah Resulü ve Vesselam'a iman etmiş şerefli ashabımızdı. Bahsi geçen ayette de açıkça görülmektedir ki Allah Azza ve Celle nefislerine zulmettikleri zaman kendilerine istiğfar etmesi için Resul'e gelmeyenleri kınamaktadır. Demin, hem Münafıkul Suresi 5. ayet, hem de 60, e, Nisa Suresinin 64. ayetinde de görüldüğü gibi, burada kınananlar, burada kınananlar, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına, kendisine istiğfar etmek için gelmeyenlerdir. Gelenlerde sorun yok. Bundan sakınanlar, bundan yüz çevirenler. Aynı Allah ve Resulü'nün hükmüne razı olmayanlar, bundan yüzünü eşkitenler, bundan kaçınanlar aynı şekilde görüyorsunuz ki bu nifak burada da ortaya çıkmakta. Hem hüküm meselesinde ortaya çıkmakta hem istiğfar meselesinde ortaya çıkmaktadır. Yani onlar Allah va Resulünün hükmüne çağrıldıkları zaman gelmiyorlar. Tabutun hükmünü tercih ediyorlar. Aynı şekilde onlar Allah Resulü ve Vesselam'ın yanına kendilerine istiğfar etsin diye de gelmiyorlar. Kimler? Münafıklar. Kalplerinde nifağı gizleyenler. Ve bu ayette de bunların bu hali kınanmaktadır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam hayattayken adet ve uygulamaları bu şekilde olan sahabeden hiç kimse o vefat ettikten sonra kabrine giderek böyle bir istiğfar talebinde bulunmamıştır. He. Buraya kadar anlaşılır bir dille izah ettik ve dedik ki burada kasıt münafıklardır. أَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ يَزْعُمُونَ اَنَّهُ مَنْ يَقُولُوا اَمَنَّ بِمَا اُنْزِلَ Yüridon en yetahakmu ile tağut, yani ayet edildiği gibi gördün müdür Allah Azze ve Celle? yani onlar henüz var, hayattalar, Allah Resulü Satt Vasilem hayatta. Sana ve sana indirilene iman ettiğini söyledikleri halde tağutun hükmüne müracaat edenleri gördün mü? Vakad umiru enyekfuru bi. Halbuki onlar bunu inkar etmekle emir olunmuşlardı. Ve şeytan da. Ve, ve şeytan da onları öylece büyük bir sapıklığa atmak ister. Buradan başlayan münafıkların hali, münafıkların hem hükümden hem Allah'ın kendileri için istiğfar etmesinden yüz çevirmelerini ayet haber veriyor. Ve bunu yapsalardı, aslında Rabbimiz subhanehu ve teala'nın gerçekten onlar bunu yapsalardı, Allah'ı tevbeleri kabul eden ve bağışlayan olarak bulacaklardı münafıkların haliyle ilgili. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendilerine istiğfar etmesi için müracaat eden kim? Ashab. Peki şunu soruyoruz. Biz hiç de hoşafçının anladığı gibi bu ayet anlaşılmamaktadır. Yani her an ve zamanda Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istiğfar dilemek için onun huzuruna gelme yani ölümünden sonra da o zaman soruyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Hiçbir sahabesi, hiçbir sahabesi, o vefat ettikten sonra kabrine giderek böyle bir istiğfar talebinde bulunmamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü ashabı o hayattayken diyorlardı ki ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve bizim için istiğfar et. Ben şöyle bir hata ettim. Ancak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra hiçbir sahabenin onun e, kabrine gidip Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam benim için istiğfar et dediğini bilmemekteyiz. Sahabeden herhangi bir kimsenin bunu yaptığını iddia etmek alenen yalan söylemekten başka bir şey değildir. Böyle bir iddiayı hiç kimse ispat edemez. Hiç kimse böyle bir iddiayı ispat edemez. Ey yani sahabeden biri şunu yaptı, ikisi şunu yaptı falan, şunu yaptı diye hiç kimse bunu delillendiremez. O hayattayken günah işledikleri zaman ona gelip, günahları için bağışlanma dilemesini talep ederlerken vefatından sonra tek bir kimsenin bile kabrine gidip böyle bir talepte bulunmaması ancak ve ancak böyle bir şeyin meşru olmadığının onlar tarafından da iyi biliniyor olmasıyla izah edilebilir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam min sahabesi, o vefat ettikten sonra onun kabrine gidip e, böyle bir şeyi yapmamışsa onlar çok iyi biliyorlardı ki bu ayetin gereği nedir. Onlar bu ayette bu ayeti doğru anladıklarına da bir işarettir Veyahut bugün doğru anlayışın bu olduğunu söyleyen hem muteber alimlerimiz hem ehli sünnet e, ehli sünnet menhecinde gidenlerin Gerçekten heva ehli gibi yapmadıklarını, ashabın yaptığı gibi yaptıklarını ve doğru yol üzerinde olduklarının da bir delilidir. Evet. Yoksa Nebi Aleyhisselatü Vesselam aralarındayken nefislerine zulmeden günah işleyip bağışlanma dilemesi için ona gelenler, dikkat ediniz, Nebi Aleyhisselatü Vesselam aralarındayken yani hayattayken nefislerine zulmeden günah işleyip bağışlanma dilemesi için ona gelenler o aralarından ayrıldıktan sonra nefislerine zulmetmez ve günah işlemez hale mi gelmişlerdir de ona gelip istiğfar talep etmemeleri kınandığı, münafıklık alameti sayıldığı halde aralarından tek bir kimse bile bir defa dahi olsa böyle bir işe yeltenmemiştir. Yani gerçekten çok önemli ve yerinde bir söz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hata eden ve günah işleyen ya da kusur işleyen sahabelerinden birisi o hayatta iken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in yanına geliyor ve kendisi için istiğfar, ediyor. i̇stiğfar istiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken istiğfar istemek için kimler yüz çeviriyorlar? Münafıklar yüz çeviriyorlar. Dikkat ediniz iki kesim var kalpleri tarafından kalpleri tarafından durumları belirlenen iki kesim var. Birisi münafıklar ayetin bizzat ortaya koyduğu durumlarını teşhir ettiği ve kınadığı münafıklar. Diğeri de iman eden sahabeler. Ha, bu ikisinden bir kesim, ashab Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam hayatta iken ondan istiğfar diliyorlardı. Resul-ü Ekrem'e hayret Münafıklar bunu istemiyorlardı ve bundan yüz çeviriyorlardı. Büs kaçıyorlardı. Aişe mesela vefat ettikten sonra hiçbir sahabe gidip de "Ey Allah Resulü Ekrem, ben şöyle bir hata ettim. Benim için Allah'tan istiğfar dile." dememiştir. Eğer hoşafçının dediği gibi ise bu ayet geniş anlamlıysa ve bu bütün zamanları kapsayan bir ayetse o halde niçin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi o vefat ettikten sonra onun kabrine gidip istiğfar dilememiştir? O zaman iki ihtimal karşımıza çıkmakta. Bir, sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken hata işliyordu, günah işliyordu. O vefat ettikten sonra artık günah işlemedikleri için artık günah işlemediler. Ve hiçbir sahabe onun kabrine gidip istiğfar dilemedi. Bu bir ihtimal. Çünkü niçin? O hayattayken gidiyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayatta iken düşünebiliyor musunuz? Ashab hata edebiliyor, kusur işleyebiliyor veya günaha düşebiliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan istiğfar diliyor. O vefat ettikten sonra o şafçının dediği gibi ise ve bütün dönemleri kapsıyorsa o halde niçin hiçbirisi gidip onun kabrine, ey Allah Resulü Aleyhisselatü benim için istiğfar et dememiştir. İhtimallerden birisi, ihtimallerden birisi dedik ki ashab Resulü Aleyhisselatü hayattayken günah işledi veya hata yaptı. O vefat ettikten sonra ise masum oldular. Dikkat ediniz masum oldular yani ey hatadan beri oldular. Susur işlemediler. Halbuki biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü sahabesi diyor ki biz kalplerimizi tanıyamaz olduk. Aleyhisselatü Vesselam vefat ettikten sonra. Birinci ihtimal bu. Dolayısıyla bu ihtimal isabetli bir ihtimal olmaz. Niçin? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü hayatta iken ashabın hata etme olasılığı daha azdır. He. O zaman bir ihtimal daha var koşafçının sözüne göre. Bir ihtimal da şudur. Haşa Allah Resulü ve Vesselam vefat ettikten sonra ashab onun kabrine gitmedi veya ondan istiğfar dilemeye gitmedi. Bunu yapmayanlar kimler kimlerdi, bundan yüz çevirenler kimlerdi? Münafıklardı. E dolayısıyla haşa ashabı onlara benzetmek olmayacak mı bu? Yani münafıklar Allah Resulü ve Vesselam'ın istiğfar etmesinden yüz çeviriyorlardı. Ashab Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatından sonra kendisinin kabrine gidip istiğfar dilemedilerse haşa burada sanki onlar münafıkların durumuna düşmüş gibi olmazlar mı? Dolayısıyla bu iki ihtimalle de ve iki ihtimale de reddiye vererek üçüncü bir ihtimalden bahsediyoruz o da söylediğimiz gibi Allah Rasulü Satt Vassalemin ashabı bu ayetten çok iyi biliyorlardı ki, ki ayet münafıkların durumunu haber vermekteydi. Nisa suresinin 64. ayeti. Rabbimiz Azze ve Celle: "Ve لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لبجد الله توابان رحيما." Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman kendine nefisleri için istiğfar ettilerdi ve senin yanına istiğfar etmen için gelselerdi muhakkak ki Allah subhanahu ve teala'yı tevbeleri kabul edici ve merhametli olarak bulurlardı. Ashab bunu yapıyordu. Niçin? Aysel ve o hayatta iken istiğfar etmesini istiyorlardı. Aysel ve vefat ettikten sonra ise ashab çok iyi biliyordu ki bu ayet Allah a.s. bizzat hayatta iken onun duasını vesile kılma anlamında, onun istiğfarını vesile edinme anlamında Hayset ve geliyorlardı. Ashab çok iyi biliyordu ki o vefat ettikten sonra onun kabrine gidip böyle bir şey istemenin, az önce de Es-Sadi'nin Kerimul da söylediği gibi, bu eserinde ifade ettiği gibi bunun şirk olacağını biliyorlardı. Öyleyse, öyleyse sahabeye göre de bu ayette söz konusu edilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e gelme, sadece o hayattayken ona gelme anlamındadır. Sahabeye göre de o zaman madem öyle, madem öyle, Ayette kast edilen yani sana gelselerdi sahabe biliyorlardı ki bu gelişten kasıt Resulü ve Vesselam'e o hayattayken gelme manasındadır. Vefatından sonra tek bir ferdin bile kabre gidip istiğfar talep etmemesi vefatından sonra tek bir ferdin bile kabre gidip istiğfar talep etmemesi, ayette varmış gibi gösterilmeye çalışılan anlamın onların anlayışına uymadığını göstermektedir. Yani, hiçbir sahabenin bunu yapmaması bu konunun aslında bunu böyle iddia edenlerin bu gelişin Sürekli olabilecek bir geliş olduğunu söyleyenlerin büyük bir hata içinde olduklarını ve onların anlayışına ashabın anlayışının uymadığını da göstermektedir. Daha önce zikri geçtiği gibi Kur'an ve sünneti sahabenin ve selefin anlamadığı bir manaya getirmeye çalışmak. Aslında onlar bu gerçeği anlayamamışlardı. Biz onlardan daha iyi anladık demektir. Bu ise batıl oluşu herkes tarafından zaruri olarak bilinen bir şeydir. Yani onların aslında bu yolu takip etmekle hevalarına uymakla aslında şöyle bir şey ortaya koymaktadırlar. Biz Kur'an ve sünneti ashabtan ve seleften daha iyi anladık. Onların veremediği bir manayı verdik. Ya da onlar anlayamadılar Kur'an ve sünneti. Biz onlardan daha iyi anladık anlamına gelmektedir. Bu ise batıl bir anlayıştır. Üçüncüsü, ayette söz konusu edilen Rasûl'e gelmenin o hayattayken olduğunu ifade eden karinelerden biri de, yine ayette geçen Rasul de onlar için bağışlanma dileseydi, istiğfar etseydi ifadesidir. Zira, bir amel olan istiğfar etme eylemi ancak hayatta olan bir kimsenin yapabileceği bir şeydir. Dikkat ediniz. Ayette geçen Rasul'e gelme yani câuke yani câuke sana gelselerdi Festagferu, festagferullâhe ve stagferalehum rasul ve rasul de onlar Allah'tan kendileri için istiğfar dileselerdi ve rasul de onlar için istiğfar dileseydi.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 Rabbimiz subhanehu ve teala'nın ifadesiyle cehuke festagferullaha ve lehumur rasul ve rasul onlar için istiğfar dileseydi. Yani bu bir ameli gerektirir. Bir ameldir birisi için istiğfar dilemek. Dolayısıyla bu da ayette anlaşılan Allah rasulü aleyhissalatü vesselam'in hayatta olduğunu ve hayatta olmasıyla alakalı olduğunu gösterir. Sahih sünnette bilindiği üzere Ademoğlu öldüğü zaman üç şey dışında ameli kesintiye uğrar. Ademoğlu öldüğü zaman üç şey dışında ameli kesintiye uğrar. Nedir bunlar? Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sahihinde bir hadiste diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, insan öldüğü zaman amel defteri kapanır üç şey müstesnaf. Bunlardan bir tanesi salih evlattır. Yani salih evlat onun yapacağı ameller o kişinin e, amel defterine yansır ve devam eder. Bir diğeri alimin geriye bıraktığı ilim talebesi veyahut ilmi bir eser. Üçüncüsü ise sadaka icariye yani e, insanlara faydası olan e, ne olursa sadaka icariye. Dördüncüsü istiğfar yoktur arkadaşlar. Bu üç tanesi vardır. Sahih sünnette bellidir ki bir kimse öldüğü zaman onun amel defteri kapanır bu üçü müstesna. Başkaları için istiğfar edebilmek bu üç şeyden birisi değildir. Yani sahih sünnette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir dördüncüsü olarak bir başkasına istiğfar dilemek diye bir şey dememiştir. Konuya delil olarak zikredilen amelleriniz bana arz edilir. Hayır görürsem Allah'a hamd ederim. Şer görürsem Allah'tan sizin için af dilerim. Dikkat ediniz. Bu konuyla ilgili delil gösterilen bir hadis var. O da şöyle. Amelleriniz bana arz edilir. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki amelleriniz bana arz edilir. Hayır görürsem Allah'a hamd ederim. Şer görürsem Allah'tan sizin için af dilerim demekte. Bu şekilde rivayet edilen sahih veya sabit olmadığı gibi sahih ve sah sabit olanlara muhaliftir. Yani bu hadis kendisi sahih ve sabit olmadığı gibi sahih ve sabit olanlara da muhaliftir. Bu hadis Elbani'nin Silsilet-ül Ahadis-ül 950 numara olarak zayıf hadisler bölümünde geçmektedir. Zira sahih sünnette gelen şu rivayet konuya son noktayı koymaktadır. Buhari'nin sahihinde aktardığı rivayette Nebi Aleyhisselatü Vesselam Aişe Validenize hitaben eğer sen öldüğünde ben hala hayattaysam senin için istihbar eder ve sana dua ederim buyurmaktadır. Dikkat ediniz, az önce okuduğum zayıf hadis sabit ve sahih olan diğer hadislerle çelişir. Nitekim o sahih hadislerden bir tanesinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Buhari'nin sahihinde aktarılan bir rivayette Ümmüne Aişe Radiyallahu ya şöyle demektedir. Eğer sen öldüğünde ben hala hayattaysam senin için istiğfar eder ve sana dua ederim. Eğer istiğfar ve dua edebilmesi vefatından sonra da olabilecek bir şey olsaydı ben hala hayattay isem ifadesinin bir anlamı olmazdı. Dolayısıyla eğer Allah Resulü sallallahu ve sellem vefatından sonra bile kendisine uğrayanlara veya istiğfar dileyenlere veya ümmetine istiğfar edebiliyor olsa idi, o halde niçin ümmüne Ayşe radıyallahu anh e diyor ki, Ey Ayşe, eğer sen öldüğünde ben hala hayattaysam, seni için istiğfar eder ve sana dua ederim. Ben hala hayattaysam, özellikle aleyhissalatü ve sellem altını çiziyor. Ey aleyhissalatü vesselam hem hayatında hem vefatından sonra istiğfar edebiliyor olsaydı Ümmü'ne Ayşe'ye ederdi ki ey Ayşe sen korkma ne zaman olursa olsun ben senin için istiğfar dilerim. Yani aleyhissalatü vesselam demezdi yani ben hala hayatta isem. Yani buna güç yetirebiliyor isem, buna muktedir isem henüz dünyada iken ve sen ölürsen ben senin için dua ve istiğfarda bulunurum demektedir. Öyleyse bu okuduğum önce onu söyleyeyim. Okuduğum hadis Buhar-ı Sahihinde 7217 numarayla kayıtlı. Öyleyse Kendisine gelindiğinde istiğfar edebilmesi sadece o hala hayattayken mümkün olabilecek bir şeydir. Vefatından sonra değil. Yani sahih sünnet bu ayeti böyle tefsir, izah ve beyan etmektedir. Elhasıl birkaç ayet öncesinde zikri geçen onlara Allah'ın indirdiğine ve Resule gelin denildiğinde ibaresi, Resulün kabrine gelmeyi ifade etmediği gibi nefislerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi ibaresi de kabrine gelmeyi ifade etmemektedir. Evet, birkaç ayet öncesi Allah'ın indirdiğine ve Resulüne gelin dendiğinde ifadesi, Resulün kabrine gelmeyi ifade etmediği gibi, Nefislerine zulmettikleri zaman sana gelselerdi ifadesi de kabrine gelmeyi ifade etmemektedir. Dördüncüsü, bir grup müfessir, ayette geçen nefislerine zulmedenlerin Allah'a istiğfar etmeyle yetinmeyip, kendilerine istiğfar etmesi için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelmelerinin neden gerektiğini şöyle izah etmekteler. Yani bir grup müfessir, Niçin? Ee, kendilerine istiğfar etmekle yetinmeyip bir de Resulullah'ın kendilerine istiğfar etmesini, iste, e, iste, onların onlara istiğfar etmesinin istenmesini şu şekilde izah etmekteler bir grup müfessir. Bunlar da Zemahşeri, Ebu Hayyan, Nisaburi, Beydavi, Sabi, Reşit Rıza ve birçok müfessirdir. Allah onlara rahmet etsin. İşte bu müfessirlerin işaret ettiği bu tevcihi Fehrüdün Ar-Razi şöyle açıklamaktadır. Fehrüdün Ar-Razi bu isimlerini saydığımız alimlerin bu görüşünü bu anlayışını şu şekilde açıklamaktadır. Birisi şöyle diyebilir diyor. Allah'a istiğfar edip doğru bir şekilde tövbe etseler Tevbeleri kabul olunmaz mıydı? Öyleyse Resulün de onlar için bağışlanma dilemesini kendi istiğfarlarına bitiştirmelerinin faydası nedir? Birisi çıkıp böyle bir soru sorabilir. Yani kendiler direkt Allah'tan istiğfar dileselerdi veya tövbe etselerdi yetmez miydi? Bir de niçin bununla beraber Resulün de onlar için bağışlanma dilemesini kendi istiğfarlarına bitiştirmelerinin faydası ne olabilir diye sorabilir. Şöyle cevap veririz. Onların bu şekilde tavutun önünde muhakeme olmak istemeleri Allah'ın hükmüne muhalif olduğu gibi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'e karşı da kötü bir tavır takınmak ve onun kalbini sıkıntı ve üzüntüye sokmak demektir. Günahı bu şekilde olan kişinin başkası hakkında işlediği suçtan ötürü ondan da özür dilemesi gerekir. Nebi aleyhissalatü vesselam'den kendileri için istiğfar etmesini talep etmeleri de bundan dolayı vacip olmuştur. Yani şöyle bir açıklama yapılıyor. Onlar tağutun önünde muhakeme edilmek istemekle büyük bir günaha girdiler ve büyük bir hata ettiler. Bunu yapmaları Allah'ın emrine muhalif olduğu gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı da kötü bir tavır takınmak ve onun kalbini sıkıntıya sokmak ve onu üzmek manasındadır. Dolayısıyla bunu böyle yapan kimseler Allah'tan e, tövbe edip Allah'a tövbe edip ondan istiğfarda bulunmaları gerektiği gibi bununla beraber Allah Azza ve Celle onlara emrediyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sıkıntıya soktukları için kendi istiğfarlarını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istiğfarıyla birleştirmeleri tabiri caizse ondan da özür dilemeleri yani kendi önderleri kendi liderleri kendi nebileri durur iken ki münafıkların asla değildir Allah Resulü ve Vesselam ancak onlar Müslüman göründükleri için ona da e, çünkü en azından toplumsal olarak ya da sosyal olarak da öyle görünüyordu. Allah Azze ve Celle münafıkları biliyordu, Allah Azze ve Celle ona bildiriyordu bunları. Ancak onların dışındaki Allah Azze ve dışındaki kimseler bilmiyordu veya o diğer toplumlar bunu bilmiyordu. Tabiri caizse aynı şey hadisesinde Kabbi Malik hadisesinde biliyorsunuz onların büyük bir imtihanı olmuştu. O savaştan gazbeden geri durmuştu. O geri durmasıyla alakalı olarak Allah Resulü ve Vesselam Allah ona emretti. 50 gün boyunca ondan yüz çevirdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Kabbi Malik'ten, Mürare ve Hilal isimli sahabelerden ancak diğer ikisi biraz yaşlılardı. Kabbi'nin imtihanı ağır olmuştu. Çünkü o gençti. O biraz Tembellik etti bu konuda ancak bunu duyan başka birisi ona bir mektup gönderdi. Yani başka bir e, topluluğun lideri dedi ki duydum ki senin önderin, senin nebin e, sana eziyet ediyor veyahut sana efendim e, ilgisiz kalıyor gel ben seni rahat ettireyim dediğinde iman etmiş bir kalbin yapması gerektiğini yaptı hemen o mektubu aldı, parçaladı ve attı. Dolayısıyla ve buna da itibar etmedi. Burada da demek istediğimiz burada başka toplumlar, münafıkları da bilmedikleri için Allah Resulü ve Vesselam onların önderi ve lideri görünüyor ve burada tağutun hükmüne müracaat ederek kendi inançlarına aykırı bir tutum içerisinde bulunmaları ve e, kendi kendi liderlerinin, kendi önderlerinin e, hükmüne müracaat etmemeleri burada ayrı Allah Resulü Aleyhisselatü kalbine sıkıntı vermeleri ve onu üzmeleri sebebiyle Allah subhanahu wa Teala hem kendilerinin istiğfar etmesini hem de Allah Resulü ve Vesselam'den kendileri için istiğfarda bulunmasını e, istemelerini onlara vacip kılmıştır demektedir az önce isimlerini saydığım e, alimler. İkincisi, onların bu isyankarlığı, yani tağutun hükmüne müracaat etmeleri Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmünden razı olmadıkları zaman ortaya çıkmıştır. Onların bu isyanları Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmünden razı olmadıkları zaman ortaya çıkmıştır. Öyleyse, bundan tövbe ettiklerinde bu isyankarlığın ortadan kalkmış olduğunu gösterecek bir şey yapmaları gerekmektedir ki bu da Resulü ve Vesselam'e gelerek ondan istiğfar talep etmekten başka bir şekilde olmaz. Yani onların aslında Allah Resulü ve Vesselam'in vereceği hükme razı olmamalarıyla nifakları ortaya çıkmaktadır. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmüne rıza göstermeyince kendileri, böylelikle onların bu isyanı, onların bu küfrü, bu nifağı açığa çıkmıştır. Öyleyse bundan tövbe ettiklerinde bu isyankarlığın ortadan kalkmış olduğunu gösterecek bir şey yapmaları gerekir. Yani örnek veriyorum, ben sizden birinizi bir konuda hakem seçtim, sonra da sizin bu hükmünüze razı olmadım. Dolayısıyla, bu benim için bir hatadır ve bundan ötürü tövbe etmem gerekiyor. Ancak benim bunu kalbimle yapmam veya bir kenarda yapmam sadece Rabbimle benim aramda bunun kalması aslında ben bundan tövbe etmiş olsam dahi toplumsal bir fesada neden olduğu için bu konunun toplum tarafından bilinmesinden ötürü bunun açığa çıkartılması işte biz bundan döndük. Gerçekten biz hata içerisindeydik Dem dediğimizi gösteren bir tutum içerisinde olmamız gerekmekte. Ve Rabbimiz dolayısıyla 64. ayette bunu emrederek diyor ki eğer kendilerine bu zulmedenler yani tağutun hükmüne müracaat edenler sana gelselerdi ve sen on onlar kendilerine istiğfar ettiği gibi sen de onlar için istiğfar etseydin veya bunu senden isteselerdi Gerçekten de levecedullah Rahime, Allah'ı tövbeleri kabul edici ve merhametli olarak bulacaklardı. Zaten bu içlerindeki nifak ve küfrün ortaya çıkması 60. ayette ifade edildiği gibi Em tara ilalldine yazamuna enhum amenu bima unzile ileke vema unzile min qablik uridun en yethakamu ilet tagut ve kad umiru en yekfurubi <gülüyor> sana ve sana indirilene inandığını ve senden önce indirilene gerçekten inandıklarını söyleyenleri görmedin mi? Tağut'un hükmüyle hükmedilmek istiyorlar. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'in hükmünü bırakıp tağut'un hükmüne müracaat ediyorlar. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'in hükmüne rıza göstermiyorlar. Ve dolayısıyla onlar istiğfar istifar etmeleri gerekirken etmiyorlar. Ve böylelikle iki türlü bunun açıklaması olabilir demiştik. Bunlardan bir tanesi ve Vesselam'ı üzüntüye soktukları için onun gönlünü almak, ikincisi toplumsal fesadı önleme adına e, hata ettiklerini itiraf manasında gelip Allah Resulü ve Vesselam'ın e, kendileri için istiğfar dilemelerini sağlamaktı. Zaten mümin olsalardı konunun da aslında Allah, Resul, Allah ve hakemliği hakemliğiyle alakalı olduğunu ve bunun nifaklarını ortaya çıkarttığını ayetlerde görmekteyiz. Nitekim Allah Azza ve Celle iman etmiş bir kimseye ayetin devamında gelen Nisa Suresi 65. ayette ortaya koyacağı tavrı şu şekilde haber vermektedir. فَلَا <gülüyor> Rabbika". La yu'minun hatta yuḥkimuka fī mā shajara baynahum thumma la yajidu fī anfusihim ḥarajan mimmā qadayta wa yusallimu taslīmā Bakınız Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hayır öyle değil. Rabbine and aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp sonra senin verdiğin hükme İçlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Yani sadece Allah Resulü Satt Vasilemin verdiği hükm'e teslim olmak, razı olmak yeterli değil. Yani Rabbimiz diyor ki iman etmiş olmazlar sonra la la fi enfusihim hatta nefsinde bile kalbinde sıkıntı duymayacak bu münafıklık alametidir dolayısıyla onların bu hastalığı ortaya çıktığı için açığa çıktığı için Rabbini Subhanahu ve Taala inandığını söylediği halde tağutun hükmüyle hükmedilmek isteyenleri gördün mü ve buna müracaat edenleri Elem tara ilillezine yazhumun enhum amenu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik uridun en yetahakemu ilet taghut onlar tagutun hükmüyle hükmedilmek istiyorlar dolayısıyla ayetin sonunda da haber verildiği gibi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi hükmüne rıza göstermeyip tagutun hükmüne müracaat etmeleri ve bu yaptıkları hatadan ötürü Rabbini Sübhane ve Teala demektedir ki bu nefsine zulmedenler yani bu şekilde büyük günah işleyenler eğer senin yanına gelselerdi ve istiğfar isteselerdi Allah'ı tövbeleri kabul eden ve merhametli olarak bulacaklardı. Hayır öyle değil. Rabbime andolsun ki aralarında verdiğin hükümle Verdiğin hükme razı olup e, nefislerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş, olmazlar demektedir. İşte bu iki nedenden ötürü hani birisi bize soracak olursa niçin Allah Resulü Allah'a direkt tövbe etselerdi, niçin Resulü Aleyhisselatü, e, Resulü Aleyhisselatü de da onlar için istiğfar e, dilemesi istenmiştir diye birisi bize diyecek olursa biz deriz ki bir aleyhissalatü vesselam'ın sıkıntıya soktukları için iki iki bunlar efendime söyleyeyim e, toplumsal fesada neden oldukları için bu geri dönüşleri veya hatayı itiraf veya istiğfarın e, açığa çıkması ve toplumca da bilinmesi gerektiği için demektedir. Az önce ismini verdiğimiz ilim ehli. Evet bu da razi tefsirinde geçiyor. Tefsirul Kebir'de 10. ciltte. Celaleyn haşiyesinde sahabinin de söylediği gibi Resulün de onları affetmesi, onlar için mağfiret talep etmesi gerekmektedir. Zira onların günahına Allah'ın hakkı taalluk ettiği gibi Resulün de hakkı taalluk etmiştir diyor Savi Haşetul Celalinde birinci ciltte. Yani tamam Allah Azze ve Celle onları affedecek, bununla beraber bir şey daha gerekmektedir ki o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e yapılan, ona karşı yapılan büyük bir kabahat, büyük bir kusurdur. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in de onları affedip Allah'tan onlar için mağfiret dilemesidir niçin çünkü Nisa 80. ayette men ata Allah. Allah Resulü sallallahu ve sellem'in de ümmeti üzerinde hakkı var ve bu hakkın gereği olarak ondan Allah azza ve celle onlara vacip kılmıştır ki ona gitsinler o da onlar için istiğfar istesin. Beşincisi, Kur'an'ın sahih sünnetle tefsir, izah ve beyan edilmesinin bir örneği de şöyle olur. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kabrimi bayram yeri haline getirmeyiniz. Ebu Davud'un sünnelinde geçen bir hadis 2042 numara ile Allah ve Vesselam kabrimi bayram yani toplanma yeri haline getirmeyiniz buyurarak kabrini her münasebette dönüp dolaşıp toplanılan bir yer haline getirmekten bizleri men etmiştir. Eğer Ayet-i Kerime günah işleyip nefislerine zulmedenlerin vefatından sonra da kabrine gelmelerini ifade ediyor olsaydı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri onun yasaklamasına rağmen Allah emrediyor iddiasıyla, hem de günahkarların en büyük toplanma ve bayram yeri haline gelirdi. Resul Vesselam diyor ki benim kabrimi bir bayram yeri haline, bir toplanma yeri haline getirmeyiniz eğer hoşafçının dediği gibiyse bu yani burada ayette kast edilen rasule gelme meselesi câuke yani sana gelselerdi ifadesinden Nisa 64. ayetteki eğer dediği gibi Rasûl-i Vesselam'ın vefatından sonra da ona gidip istiğfar dilemek kast edilseydi o zaman bütün günahkarların toplandığı bir mekan olması gerekiyordu Rasûl-i Aleyhisselatü Vesselam'ın kabri kim hata etti? Hem Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gitsin de bana istiğfar et. Kim efendim günah işlediği kim hata etti, kim isyan etti? Aleyhisselatü Vesselam o zaman günahkarların adresi olması gerekirdi orası. Halbuki bunun tam aksini söylüyor Kur'an ve sünnet. Oysa Allah'ın emriyle Resul'ün yasaklaması arasında bir tezat olmaz. Eğer bu ayet Resul'e geliniz, istifar dilesin sizin için ölümünde ve hayatında diyorsa, o zaman bu hadis ayetlerle tezat oluştururdu. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet birbiriyle çelişmez. Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklaması olsa olsa Allah'ın emrinin tefsiri ve beyanı olabilir. Aleyhisselatü Vesselam, eğer diyorsa ki benim kabrimi bir bayram yeri haline getirmeyiniz, bu Allah'ın dilediği bir şeydir. Dolayısıyla ayette geçen Resul'e gelmenin sadece o hayattayken ona gelmeyi ifade ettiğini Resul'ün bunu yasaklamasıyla da bilmekteyiz. Dolayısıyla Vesselam, ayetin gereğini yaparak kendisi sadece kendisi hayattayken ona gelmeyi ifade ettiğini hem Resul'ün sözünden bu yasaklamasından hem de sahabenin uygulamasından bilmekteyiz. Çünkü Hata eden sahabeler Aleyhi ve Sellem'in yanına gelir derlerdi ki ben şöyle bir hata ettim benden Allah için istiğfar dile benim için derlerdi. O vefat ettikten sonra ise bunu yapmadılar. Altıncısı eğer ayette geçen Resule gelme ibaresi vefatından sonra kabrine gelmeyi ve ondan istiğfar talep etmeyi de ifade ediyor olsaydı nefsine zulmedip günah işleyen herkesin kabre gelmesi, Kur'an'la sabit yapılması teşvik edilmiş bir kurbet olmuş olurdu. Bundan geri kalan herkes de bu kurbeti terk etmiş, ayetteki zem ve kınamadan nasiplenmiş ve münafıkların alametlerinden birini işlemiş sayılırdı. Eğer ayette kastedilen edilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e gelme meselesi, onun vefatından sonra da devam edecek olacak olsaydı, o halde burada Nisa suresi 64'te münafıklar kınanıyor çünkü onlar istiğfar dilemeye gelmiyorlardı. O halde Resulü'nün vefatından sonra ona istiğfar dilemeye gelmeyen sahabe tabi'in tabi ve günümüze kadar böyle bir şey için Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gitmeyen bütün ümmet töhmet altında bırakılmış ve dolayısıyla onlar da bu ayette aynı münafıkların kınandığı gibi haşa kınanmış olurlardı. Böyle bir yorumdan, böyle bir açıklamadan Allah'a sığınırız. Ayrıca istiğfar talep etmek için kabre gelmek bir kereliğe mahsus bir kurbet olmaz kınanmadan uzak olmak isteyen insanların günahları kadar sayısız kereler kabre gelerek istiğfar istemeleri gerekirdi. Sanıyoruz ki hevası ve inadı kalplerini körleştirmiş kimselerden başkası da bunları kabul edecek değildir. Zira gözler kör olmaz ancak göğüslerdeki kalpler kör olur. Aynı Haç 46. ayette ifade edildiği gibi. Evet, bir, yedinci olarak bir cevabımız daha. Eğer bu ayet-i kerime Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelerek ondan istiğfar talep etmeye delil oluyorsa, şu ayet-i kerime de kabrine gelerek ona beyat etmeye delil olmalıdır. Lütfen buraya dikkat ediniz. Eğer bu ayet-i kerime Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelerek ondan istiğfar talep etmeyi delil oluyorsa, delil olarak gösterilebiliyorsa bu ayet o zaman şu ayeti kerime de kabrine gelerek ona beyat etmeye delil olmalıdır. Şöyle diyor mümtahine suresi 12. ayette Ey Nebi Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek ve marufta sana karşı gelmemek hususunda biat etmek için sana geldikleri zaman sen de onlarla biatleş ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Dikkat ediniz ayete. Halbuki o ayet, az önce kastettiğimiz ayet, Nisa 64. ayet. O ayet ile kabre gelip istiğfar talep etmenin meşru olduğunu iddia edenler dahil selef'ten, halef'ten, ehli sünnetten veya ehli bidat'ten hiç kimse bu ayetle kabre gelip dua etmenin meşru olduğunu söylememiştir. Dikkat ediniz. Madem ki bu gelmeden her türlü gelme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra kabrine gitmeyi anlayanlara şunu söylüyoruz. Ayeti okuduk, anladınız. Nebiye hitap ediyor Resulullah Vesselam, Allah Azze ve Celle. Ve diyor ki: Mümin kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek ve marufta sana karşı gelmemek hususunda bir at için sana geldikleri zaman sen de onlarla bir atleş ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Dikkat ediniz. Sana e, sana geldikleri zaman, sana geldikleri zaman sen de onlarla bir atleş ve onlar için Allah'tan mağfiret dile yine aynı 64. ayette ifade edildiği gibi yine aynı şekilde Rasûl'e gelme var ve onlar için efendim istiğfar etme var. O zaman niçin demin ismini saydığımız ne Seleften ne Haleften ne ehl Sünnet'ten ne ehl bir Bil'ab'tan hiç kimse çıkıp demiyor ki bu ayet gereği mümin kadınlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gidiniz ve ondan Allah'a hiçbir şeyi koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek ve çocukları öldürmemek gibi hususlarda Resulullah'a biat ediniz ve o da sizler için istiğfar etsin niçin demiyorlar? Niçin söylemiyorlar bunu? Eğer Resulullah'a gitmekten, o hayattayken ve öldükten sonra anlaşılıyorsa Nisa 64'te bunu böyle iddia eden hoşafçıya Mümtehine suresinin 12. ayetini, mümin kadınların şu hususlar üzerine Resulü Aleyhisselatü bir e biad etmek için gitmelerini, niçin seleften ve haleften, ehli sünnetten ve ehli bilab'den hiç kimse söylememektedir, diyoruz. Merak ediyoruz. Acaba hoşafçı ve avanesi bunun da meşru olduğunu söylüyorlar mı? eğer söylemiyorlarsa ikisi arasındaki farkı bize gösterebilirler mi? Çok net bir soru soruyoruz. Ey akıl sahipleri ibret almaz mısınız? Çok net bir soru soruyoruz. Biz diyoruz ki hoşapçı ve onun havanelerine eğer siz diyor, siz diyor musunuz bu meşrudur yani Resulü böyle bir iddianız var mı? Aleyhisselatü Vesselam'ın öldükten sonra da kabrine gidilir, biat edilir, az önce mümin kadınları haber veren ayette olduğu gibi. Siz bunu meşru görüyor musunuz diye soruyoruz. Eğer evet derlerse bugüne kadar onlardan hiçbir nakil görmedik bununla ilgili. Ve onun seleflerinden de bunu görmedik. Eğer hayır diyorlarsa o zaman soruyoruz. Bu iki, iki ayet arasındaki fark nedir? Bu iki ayet arasındaki farkı bize gösterebilir misiniz? Diye soruyoruz. <gülüyor> evet. Ayrıca o ayet vefatından sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine gelmeyi de kapsayacaksa, eğer o ayet, yani Nisa 64. ayet, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra, kabrine gelmeyi de kapsayacaksa, şu de bunu evla olarak kapsamaktadır. Sana, hücrelerin arkasından seslenenlerin çoğu, akletmezler. Sana, hücrelerin arkasından seslenenlerin çoğu akletmezler. Hucurat suresi 4. ayet. Kabrin önüne gelip aradaki onca duvarla beraber hücrelerin arkasında durarak yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hücresinde ya şu anki kabri. Dikkat ediniz. Allah Resulü Aleyhisselatü kabri şu an kendi hücresinde yani evinde. Dolayısıyla Allah Azza ve Celle Hucura suresi dördüncü ayette şöyle buyuruyor. Sana hücrelerin arkasından seslenenlerin çoğu akletmezler. O halde bu ayete dikkat edin. Kabrin önüne gelip aradaki onca duvarla beraber hücrelerin arkasında durarak Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Duydum ki Allah şöyle şöyle buyurmaktadır, ben de istiğfar etmeni istemek için sana geldim diyenler, hücreler arkasından ona seslenenler kapsamına girmezler mi? Bu yaptıkları onların akletmeyen kimseler olduğunu göstermez mi? Hoşafçı bize bunun o kapsama neden girmeyeceğini izah edebilir mi? Dikkat ediniz ayette diyor ki sana hücrelerin arkasından seslenenlerin çoğu akletmezler. Yani bunların aklı yok. Bunlar beyinsiz manasında. Allah böyle demekte. Azze ve Celle. O halde biz ayeti okuduk, numarasını söyledik. Ve diye ve soruyoruz. Onca duvarın arkasında, Mescid-i Nebevi'ye gidip de Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinde o kadar gerilerden hücreye seslenerek Ey Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah şöyle buyurdu Hoşafçı da bize böyle öğretti. Dolayısıyla Hoşafçı'nın öğretisine göre sen Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kim sana gelirse sen ona istiğfar diliyorsun. Ben kendim için istiğfar diliyorum sen de benim için istiğfar dile. Derse bu ayetin kapsamına girmez mi diye sorarız Hoşafçı'ya. Çünkü hücrelerin arkasından seslenen çok akletmezler. Buyurmakta Rabbimiz. O halde Hoşafçı bize bunun o kapsama böyle yapan kimsenin bu ayet kapsamına girmeyeceğini izah edebilir mi? Umumsa işte size umum. Gelme ise işte size gelme. Hücreler arkasından seslenme ise işte size hücreler arkasından seslenme. Böylelikle çok açık bir şekilde maalesef ayetleri diledikleri şekilde fasit bir anlam yükleyerek ashabın ve selefin yolundan yüz çevirdiklerini gör görmekteyiz. Sekizinci ve son olarak konuyla ilgili yani bu ayetle ilgili. Biz 59 59'dan 65. ayete kadar okuduk ancak konumuz olan 64 ile ilgili olarak sayfa 188'de şöyle diyor Ali Hoşafçı. Sahabeden birisi Nisa 64. ayeti okuyarak, Peygamberimizin kabrinde Müslümanlar için dua etmesini istemiştir. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Doğru duydunuz. Ben bir daha okuyorum. Şöyle diyor bu şahkçı, sayfa 188'de. Sahabeden birisi Nisa 64. ayeti okuyarak, Peygamberimizin kabrinde Müslümanlar için dua etmesini istemiştir. Yani, Hoşafçı diyor ki kitabında, sahabelerden birisi diyor, Nisa 64. ayeti okudu, ve bunun üzerine kalktı, Peygamberimizin kabrine gitti, ve Müslümanlar için dua etmesini Resulullah'tan istedi. Arkadaşlar cehaletime bağışlayın. Ben bu sahabenin kim olduğunu bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Lütfen bu konuda bana yardım ediniz. Biz böyle bir sahabe bilmemekteyiz. Bir sahabe bu ayeti okumuş ve sonra sallallahu ve kabrine giderek ondan istiğfar ve ümmet için dua istemiştir. Gündüz gözüyle sahabeye pervasızca iftira etmeye çekinmeyen hoşafçıya soruyoruz. Bu sahabe kimdir? Bu olay hangi sahih kaynakta geçmektedir? Ve bu olayın isnadı nerededir? Okuyucuya gösterebilecek doğru dürüst bir kaynak ve isnat bulamadığından olacak, belki izi kalır düşüncesiyle sahabeye çamur atmaya yeltenen hoşafçı, kendi de pek ikna olmamış olacak ki bu sefer yalan da olsa bir kaynak veya isnat göstermeye bile cesaret edememiştir. Arkadaşlar, sayfa 188'deki iddiasına kaynak göstermemiş, delil yok. Sahabenin biri, tabiri caizse sarı çizmeni Mehmet Ağa, öyle diyorlar. <gülüyor> Yani hiçbir şekilde delil yok. Niye bu sefer hani ben çamur at izi kalsın mantığıyla hareket ederek he ben sözümü söyleyeyim, he birilerin kafasına zaten cahil de çok bunu alırlar ve bunun gereğini yaparlar ve biz de böylelikle yolumuzu sürdürürüz. Yani daha önce yaptığı gibi Reşit Rıza'nın menar, e, menar tefsirinde de, diye gösterdiği biliyorsunuz Ebu Yusuf'a iftira ederek zat ile tevessülü caiz görüyor demişti. Neticesinde halbuki menar tefsirinin verdiği cilt altıncı ciltti allah Alem ve sayfada böyle bir şey yazmadı. Aksine tam aksine orada böyle bir görüşe reddiye olduğunu görmüştük. Ama bu sefer buna da cesaret etmemiş ancak çamur at izi kalsın mantığını gütmüştür. Hoşaf Koşapçının çekinerek de olsa sözünü ettiği bu olay, bazılarının isnatsız olarak Utbi'den naklettiği, bazılarının Muhammed bin Harb el Hilali'den isnatsız olarak, Ebu'l Hasan el ve Bedevi'den naklettiği bir hikayedir. Beyhaki de bunu yani bu bahsedilen demin ismi geçen, çekinerek olsa da bahsettiği bu olay. Utbi'den naklettiği, bazılarını Muhammed bin Harb el-Hilali'den isnatsız olarak Ebu'l Hasan el-Zafarani'den ve Bedevi'den naklettiği bir hikaye. hakikde bunu şuhab imanda İman'da karanlık bir isnatla zikretmekte. Bazı yalancılar da bu hikaye için Ali radıyallahu anh'e bir isnat uydurmuşlardır. Mesela İbni Abdülhabi Salimul Munki isimli eserde. Ortada elle tutulacak doğru düzgün bir isnadı bile olmayan bu hikaye, yalan da olsa maruf bir sahabenin değil, çölden gelen meçhul bir bedevinin tasarrufundan bahsetmektedir. Hoşafçıya şunu da sormak istiyoruz. Sahabeden hiç kimse bunu yapmadığı halde, fiilini delil getirerek iktida edip uymaya çalıştığınız bedevilere, Diğer konularda da ittiba edilir mi? Dikkat ediniz. Şunu soruyoruz o şafçıya. Sahabeden hiç kimse bunu yapmadığı halde, Fiilini delil getirerek, iktida edip uymaya çalıştığınız bedevilere, Diğer konularda da ittiba edilir mi? Batıl olduğu halde, Hikayesini bile, Şer'i delil kabul ettiğiniz bedevilerin, Buhari'de, Müslim'de ve diğer sünen kitaplarında, Sahih senetlerle aktarılan diğer fiil ve tasarruflarına da ittiba etmeye var mısınız? Bunları bunları da Allah'ın dininde delil diye ortaya atmaya hazır mısınız? Size ne oluyor? Nasıl böyle hükmediyorsunuz? Safa suresi 154. ayet bizim dersimizi burada noktalasın inşallah. Yani gerçekten sahabeyi bırakıp da bir bedevinin veya bir karanlık bir hikayeden delil getirenler eğer bedevileri delil alıyorlarsa o halde biz de onlara diyelim ki diğer konularda da bedevileri hüccet mi kabul edeceğiz? En basiti özür dileyerek söylüyorum yani bedevinin birisi geldi mescide bevletti şimdi gidip diyebilir miyiz ki böyle bir tanesi geldi ya da sahabenin biri mescide bevletti mi diyeceğiz Allah'a u Ekber. Bunlar dini doğru anlama peşinde değiller maalesef. Bunlar hevalarına göre kendi istedikleri gibi dini e, dini kendilerine göre uydurma gayreti içerisindedirler. Allah onları affetsin, Allah onlara hidayet etsin, Allah onları ıslah etsin. Allah Azze ve Celle bu çalışmayı bereketli kılsın ve bu anlamda insanların selefi menhece akmasına, yani selefi menhec derken biz demiyoruz bize, yani bizim bundan kastığımız, ashabın anladığı şekilde, ashabın üzerinde gittiği yolda. Yani Allah azza ve celle'nin En'am suresi 153. ayette haber verdiği gibi, eee, Allah azza ve celle burada buyuruyor, diyor ki işte bu benim dost doğru yolumdur, buna uyunuz. Bizzat Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki Aysel ve Selam yere bir çizgi çizdi düz bir çizgi. Ve dedi ki Başka bir rivayette Bu Allah'ın yoludur. Yanına kısa küçük çizgiler çizdi ve dedi ki Bunlar da dedi şeytanın yollarıdır. Ve her birinin başında o kısa çizgilerin her birinin başında bir şeytan oturmakta. Ve insanları buna çağırmaktadır. Ve Allah Aysel ve Selam sonra bu ayeti okudu. İşte bu benim dost doğru yolumdur buna uyunuz, başka yollara uymayınız. Niçin? Fatafar raka bikum ensebiyli. Çünkü başka yollara uyarsanız, onlar sizi benim yolumdan ayırırlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani hak yoldan sizi ayırırlar. Yani bir insan bir anda, bir anda iki yolda gidemez arkadaşlar. İki yolda gidemez. Yani e, niyeti e, niyeti İstanbul'a gitmek olan birisi. İstanbul uçağına binecek, aynı anda Antalya'ya gidemez. Yani e, Antalya uçağına binerek İstanbul'a gidemez. Yani bu böyledir. Dolayısıyla sonu cennete çıkan tek bir yol vardır. Mutlak doğru olan tek bir yol her gün Fatiha suresinde e, tekrar tekrar ifade ettiğimiz, İhdine sıratel mustakim dediğimiz, bizleri dost doğru yola ilet dediğimiz, Allah azze ve sellem bu Allah'ın yoludur dediği, diğerlerini şeytanın yolu olarak gösterdiği ve En'am suresi 153. ayeti okuyarak fe innehâzihi sırâti mustakîme fettebiûh. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Buna uyunuz. Başka yollara uymayınız. Çünkü o yollar sizi benim yolumdan ayırırlar. Bir ayetin devamında diyor ki dâlike vassâkum leallekum tette'kûn. Allah size böylece öğüt vermekte ki olur ki sakınırsınız. Allah Azza ve celle ee, gerçekten e, bu çalışmalar biz bir netice almak için bunları yapmaktayız. Yoksa yani bu davetin bir yerlere ulaşması için yapmaktayız. Bu sebeple sözümün sonunda e, böylelikle ben onlara da dua ediyorum. Allah hidayet etsin. Allah azze ve celle hepimizi ıslah etsin. Ve hadihi wallahu alem. Vassallallahu ala nabiina muhammedin ala ali muhammed. Subhanak Allah ma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.